Ağabey binalahina şeytanı rajim. İsmi Allah’ı Rahman ve Rahim. Alhamdulillah Rabbı İlahîn. Salat ve selamü Efendim bugün pencereler risalesinden 21. pencereyi paylaşacağız inşallah. Fesubuhan al-Lihi biyadi malaqatu kulli şey, wa imin shayin illa indana khaza'inhu wa ma nunazilu illa bi qadri ma'lum. Wa arsalna riya'ha la waqha min ma antum bi Evet, bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı her şeyin melekutu elinde olan subhandır, her türlü kusurdan münezzehtir, ferman buyuruyor. Hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim katımızda olmasın. Biz onları biz belli bir kaderle, belli bir programla indiririz buyuruyoruz biz rüzgarları açılayıcı olarak gönderdik ferman ediyor ve semadan bir su indirdik onunla sizleri suluyoruz siz onları on, onda ve siz sizin onların hazinesi sizin değildir Onları depolayacak olan siz değilsinizdir mealinde. Ayet-i Kerimeler bunlar. Her şeyin melekutu elinde, her şeyin dizgin elinde. Her şey belli bir kader, belli bir ölçü, belli bir programla yapılıyor. Bunda rüzgarlar ve yağın yağmur da dahil. Evet inşallah Üstelik Hazretleri bu manaları zihnimize açacak. Zihnimizin öndeki perdeleri kaldırıp bu pencerelerden çok daha net bir şekilde hakikati görme fırsatı ihsan edecek i̇şte. Nasıl cüziyat ve neticelerde ve teferruatta kemal hikmet ve cemal sanat görünüyor. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların, Büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. Nasıl cüziyat ve neticelerde ve teferruatta kemal hikmet ve cemal sanat görünür. Daha önceki pencerelerde üstat bunları kısmen izah etti, netleştirdi zihnimizde. Cüziyat da mesela bir tek çiçekte, da bir tek kelebekte vesaire mikroskoplarla eğildiğimizde hiçbir noktasında bir fazlalık, bir noksanlık görmüyoruz. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Kemal Hikmet ve cemal Sanat görünüyor bunlarda. kemal Hikmet hepsi müthiş bir ölçü ve dikkat içerisinde akıllara hitap ediyor. Akılları hayrette bırakıyor ve cemal Sanat diğer taraftan insanın kalbine hoşlanma, keyif alma, mest olma gibi duygular telkin ediyoruz. Demek ki insan hem aklına hem de kalbine hayret ve hayranlık uyandıran ilmi neticeler sanata ait kalbi sonuçlar hasıl ediyoruz. Biz bunlar cüz'ilerde yani tek tek kainata baktığımız her şeyde ya da dalların ta uçlarındaki gibi neticelerde, teferruat detay diyeceğimiz şeylerde bile görüyoruz. Öyle de, tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların tek bir şeyi ele alıp insan rahatça inceleyebiliyor. İşte mikroskopların yardımıyla ölçebiliyor, tartabiliyor vesaire, gözlemleyebiliyor. Ama külli unsurlar, yani tüm kainatı istila etmiş, unsurlara baktığında insan bunu Aynı nitelikte çünkü hepsini kavrayamıyoruz, kavrayamayınca bir sonuç çıkaramıyor. Evet, tesadüfi ve karışık tevhim edilen külli unsurların ya yani mesela yıldızlara baktığımızda karma karışık gibi görünür, serpiştirilmiş şeyler gibi, yıldızlar gibi adeta ama ilgili fennin bilimin dürbünüyle teleskobuyla kainatı teftiş ettiğimizde akıl almaz bir denge'nin Hüküm sürdüğünü görüyoruz onlarda. Hiçbir karışıklık alameti yok. Ama zahiren bakınca öyle görünüyor. Bunun gibi bütün külli unsurları ihata edemediğimiz için öyle bir kurunt var. tesadüfi ve karışıkmış gibi geliyoruz. Halbuki bunların, bunun gibi büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması yani biz ışığı parıltı olarak görüyoruz. Bu parı, parıltı daması, ışıl daması sair hikmetli idamatının delaletiyle yeryüzünde masnuat ilahiyeyi izne rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Şimdi ışığın kendisine ait bir sürü vazifeleri var. Bunlara eğildiğimizde yani mesela bütün nebatatın neşvi nemasındaki vazifesi Onların yapraklarında hayata inkılap etmesi, birçok fonksiyonunu güneş ışığı sayesinde elde etmesi, renkler vesaire tarzında birçok fonksiyonu, dünyanın ısısını temini vesaire vesaire gibi birçok önemli hayati fonksiyonlarını biliyoruz. Buradan anlıyoruz ki ışık iyi bir hizmetkar, emir tahtında verilen emri yerine getiriyor. İşte bu küçük küçük, parça parça, ince ince incelediğimiz, analiz ettiğimiz ışığın böyle parlaması ve tüm kainatı doldurması yeryüzünde masnuat ilahiyi ilahiyeyi izni ile teşhir ve ilan etmektir. Demek ki bu da bir hizmet içindir. Bu hizmet nedir? En genel manada baktığımızda ışık niye var? Işık, yeryüzünde masnuat ilahiyi ilahiyeyi izni ile teşhir ve ilan etmektir. Yeryüzü bir sanat galerisi. Bir sergi, Cenab-ı Hak sanatlarını sergiliyor. Bu sanatlarını görebilmemiz için ışığa ihtiyacımız var. Evet, Işık olması gözün anlamı yok. Dolayısıyla ışığın asıl varlık sebebi, Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta sergilediği ihtişamlı sanatlarını görebilmemizdir. Dolayısıyla ışık aslında bunları teşhir ve ilan ediyor denilebilir. Demek saniye hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. O halde Ziya dediğimiz, ışık dediğimiz şey, tam bir emir tahtında hareket ediyor. Çarşı-i alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile ira ediyor. Evet. Bu alemde sergilenen antika sanatlarını onun ile ira ediyoruz gözlere gösteriyor. Tabi göz sanatı görüyor, basirette sanatkarı görmeli arkasında. Kalpte o sanatkara hayran olmalı, mest olmalı. Evet. Onlar vazifesini yapıyor. Göz ve kalp sahibi insanlar da bu vazifeyi yapmalı. Şimdi rüzgarlara bak ki. Sayır i Hakimane, Kerimane faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelerde koşturuluyorlar. Evet. Rüzgarların bir dünya vazifeleri var. Ilgili bilimler bunları anlatıyor. Bunlara baktığımızda son derece hakimane, hikmetle çalıştırılıyor. Kerimane, arkasında müthiş bir lütuf var. Bununla çalıştırılıyor. Yani sadece, mesela aşılamak tabiri geçiyordu girişte okuduğumuz ayette. İki türlü aşılamadan bahsediliyor en azından. Şimdilik bir tanesi meyvelerin tozlaşması. Erkek ve dişi meyvelerin uçuşan rüzgarda uçuşan tozlarıyla döllenmeleri ve böylece meyveye durmaları. Rüzgarlar olmasa bu vazife çok eksik kalacak ve biz şimdi iki kadar bol bol meyve ve sebze yiyemeyecektik. Sadece bunun arkasındaki kerem bile müthiş. Diğer taraftan yağmurların aşılanmasından bahsediliyor. Çöllerden uçurduğu tozlarla onları çekirdek yapıp Yağmur tanelerine dönmesi bir çeşit aşılamayla mümkün oluyor. İlgili bilimler bunu anlatıyor. Rüzgarlar yağmurları da aşılayıp indiriyorlar bir anlamda. Bunun gibi gayet mühim ve kesetli vazifelere koşturuyorlar. Diğer taraftan işte yağmur bulutlarını bir yerden bir yere götürerek müthiş bir hizmet gerçekleştiriyor. Gittikleri yerdeki suyu bekleyen muhtaçlara ulaştırıyorlar. Demek o dalgalanmak bir saniye hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Demek ki havanın dalgalanması demek olan rüzgar, böyle kendi başına anlamsız bir iş değil. Kendi başına bir salınmak değil. Belki bir saniye hakim tarafından, yani son derece sanatla ve hikmetle icraat yapan bir kudret tarafından bir tavziftir. Bir vazifelendirmedir, bir tasriftir için kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır. Ne zaman zaman çok ciddi dalgalar bazen fırtınalara dönüyor. Bu da aslında kendilerine verilmiş olan vazifeyi ifa için aslında bir e, heyecandır onlar. Emredilen yere gitmek için süratli çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara terettüp eden asar rahmet olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki bir Rab Rahim'in tesiriyle, iddihariyladır. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla intisal etmeleridir. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Akışıp duran bakınca insan şirin akışının şirinliğine, güzelliğine meftun oluyor. Su sesine meftun oluyor. Evet. Bunların yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Yani kendi kendine akışıp duran şeyler değil bunlar. Çünkü onlara terettüb eden asar, rahmet olan faydelerin ve semerelerin şahadetiyle Şimdi bu suların akışmasından neler doğuyor? Akma senaryo doğuyor. Daha o söyle bakalım. Evet, denizlerde kalsaydı sadece sular istifadeye medar olmuyordu. İşte bulutlarla yükseklere taşınıyor. Oradan dağlar içerisinde indiriliyor. Oralarda mahzenlerden belli bir ölçüyle akıyor. Sürekli akıyor. Azalıyor ama bitmiyor. Evet. Böylece deniz suyu içilebilir kıvama, kaynak suyu kıvamına geliyor ve içiyoruz. Biz içiyoruz, hayvanat içiyor, nebatat onunla doyuyor. Ve bu çok ölçülü bir şekilde oluyor. Zaman zaman işte barajların belli bir seviyenin altına düştüğünü duyuyoruz. Telaşa düşüyoruz. Telaş etmekte de haklıyız. Çünkü eğer öyle kalsa insanlar çok ciddi sıkıntılara bir üçer olacaklar. Sürekli akan sular dikkatimizi çekilebiliyor ama akıntının azalması hayatımızı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu da onun nasıl bir rahmet eseri olduğunu gösteriyor. Demek ki öyle akışmaları suların tesadüfi bir hal değildir. Bir emir tahtında latif, sever, kerem sahibi Cemal sahibi, rahmet sahibi bir Rabbin emriyle bir hizmet görüyorlar. Ve dağlarda bir mizan-ı hacedde ifadesiyle. Demek ki bir ölçülü bir ihtiyaçları nazar alan bir ölçüyle her şey yavaş yavaş akıyor. Birden inmiyor. Ve zaman zaman ibret için birden iniyor sel olarak. O zaman hayata hizmet değil, hayatı ortadan kaldırabiliyor. Demek ki mizan ve ölçü çok önemli. Zaman zaman ibret için böyle hadiselerin olması. Hep böyle olmadı. Ol, olmadığının ne kadar büyük nimet olduğunu gösteriyoruz bize. Ve bir mizan hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki bir Rabb-ı Hakimin tesiriyle ve iddaharıyladır. Evet, hikmetli iş gören bir Rab. Rab kelimesi işte her şeyi terbiye eden, suları da terbiye eder. Bizim ihtiyaçlarımıza göre suları terbiye ediyor ve ağzımıza layık bir hale getiriyor. Evet demek ki çaylar, ırmaklar, çeşmeler akışırken, kaynaşırken Cenab-ı Hakk'ın Rabli'nin ve hikmetinin tecellisiyle akışıyorlar, kaynaşıyorlar. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla intisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envağına bak. Bunların tezînatları ve menfaatli hasiyetleri bir sani hakimin tezini ve tertibi ile tedbiri ile tasviri ile olduğunu, onlara mütallik hakîmanefâideleri ve mesâlih hayatiye ve livazımât insaniye ve hacâte hayvaniye muvafık bir tarzda ihsarları gösteriyor. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envağına bak. Yerden çıkardığımız neler var? Kömürden tutun, petrolden tutun, altından elmasa kadar, tuza kadar, yerin altından çıkarılan bir dünya maden var. Bunların tezyinatları ve menfaatlı hasiyetleri bir sani hakimin ile tertibiyle, tedbiriyle, tasviyeyle olduğunu, onlara mütalik hakimhane faideleri, evet, mesela sadece petrol ve kömür açısından insan baksa, ne kadar çok ciddi bir hizmeti ifa ediyor. İnsanlığın elinden şu anda petrolü alın, kömürü alın, insanlık perişan olur. Dolayısıyla bu insanlık için son derece elzem bir nimet olarak toprak altında bizim için saklanmış hazine gibi adeta ve bu asırda bir kısım insanların eliyle insanlığın hizmetine sunulmuş. Evet, arkasındaki sanatı, hikmeti insanın görebilmesi lazım. Evet. Onlara müteallik hakîmane faydeleri. Yani sonuçlarına baktığımızda onlar olmasa neler olmazdı baktığımızda arkasındaki hikmeti görüyoruz. Evet, hakîmane faydeleri nazarımıza alıyoruz. Mesali hayatiye, hayatın maslahatlarına hizmetlerini nazar alıyoruz ve levazimat insaniye insanın ihtiyaçlarını nazar alıyoruz ve hacat hayvaniye muafık bir tarzda ihsarları gösteriyor diğer taraftan hayvanların ihtiyaçları da. Demek ki o dağlarda adeta taş olarak, cevher olarak, maden olarak bunlar saklanmış insanların hizmetine sunulmak için bekletilmiş adeta. Ve insanlar bunlarla hayatlarını kolaylaştırıyor. Kendi hayatlarını, hayvanatın hayatlarını ve toplumda teknikte bunların faydalarını insanlar görüyorlar. Ortada böylesine hakimane hikmetler varken bunun tesadüfi rastgele bir şey olmadığını insanın aklı görebilmeli. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri. Bir sanih kerimin, bir müim rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk, koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Evet, çiçekler ve meyvelere baktığımız bu kadar yaygın, bu kadar bol. Bunların gülümsemeleri, çiçekler bize gülümsüyor adeta ve gülümsetiyor bizi. Meyveler de öyle. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri. Bunlar ayrı ayrı güzellikler. yani içiçe güzellikleri adeta Cenab-ı Hak onları derc etmiş. Sadece görüntü güzelliği değil ve tat güzelliği var. Nakış güzelliği var, koku güzelliği var. Evet. Ve insan ruhun arkasına görse, arkasını görebilse, o nimetlerin arkasında Münimi görebilse bu meyvelerin, bu çiçeklerin mücessem birer iltifat olduğunu, birer teveccüh olduğunu görecek. O apayrı insana farklı bir tat, lezzet verecek. Evet. Bir sani kerimin demek ki bu meyveler, çiçekler sani kerim sanatla eli tufla muamele eden bir minni rahimin evet son derece şefkatli bir nimet vericinin sofrasında birer tarife birer davetname hükmünde olarak yani o meyvenin tatlılığı bizi kendisine celb veriyor, Gel beni ye diyor. Adeta, o kokusuyla, o görüntüsüyle, o tadıyla evet davetname kendini bizi kendisine davet ediyor. Bizi kendisine davet ediyor Yanlış olur. Bizi kendisini bize ikram edene davet ediyor. Yani sanatı görüp sanatkarı takdir etmek. Nimeti görüp nimet verene yönelmek. Ona minnet ve şükranla dolmak gerek. Dolayısıyla bizi şükre davet ediyor. Hamde davet ediyor cümlesi. Çok daha yerinde olur. Evet. Birer tarife birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Evet. O kadar çok çeşitli, o kadar çok farklı ki adeta her türlü zevkimizi Cenab-ı Hak tatmin etmek için o kadar farklı tat, koku ve renklerde yaratmış yarattıklarını. Evet. İşte onlardaki bizim bu menfaatlerimiz, bizim bu bütün duygularımızı okşayan bir sanat ihtiva etmeleri. Onlardaki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla ne tek tek ne toptan baktığımızda hiçbir şekilde bir tesadüf eseri görünmüyor. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları, bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna kat'i delil ise hayret verir bir tarzda birbirin o seslerle müdaveleyi siyat ve ifadeyi maksat etmeleridir. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları. Yani biz onların dilini bilmiyoruz. Söyleşiyorlar mı? Sadece bir ses mi çıkarıyorlar? Nasıl anlayacağız? Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir saniye hakimin intak ve söyletmesi olduğuna katli delil ise. Yani hikmetle Cenab-ı Hak onları konuşturuyor, söyletiyor. Bunun delili ne? Hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdaveli hissiyat ifadeyi maksat etmelerdir. Biz biliyoruz ki kuşlar, kuşçuklar hatta böcekler birbiriyle anlaşıyorlar, iletişim kuruyorlar belli seslerle. Demek ki maksadını ifade edebilecek bir cihazata malikler. Cenabı küçücük varlıklara öylesine birbirinin hissiyatını anlayacak ve ona hissiyatını anlatacak cihazatı vermiş ki Evet. Bu veriş, bu ikram, Cenab-ı Hakk'a yine lütfunu gösteriyoruz. Evet. Dolayısıyla öyle o sesler, duyduğumuz sesler, rastgele sesler değil. Müthiş bir incelikle, müthiş bir sanatla işte hissiyatını anlama, anlatma ve anlama, karşı tarafın hissiyatını anlama gibi bir lütuf bahşedilmiş onlara. Saniye Hakim tarafından. Evet. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları, manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise, hali bir boşlukta o acayip icat etmek ve onlardan abi hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak siyahatları emzirmek gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki, bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler. <gülüyor> Şimdi bulutlara bak. Yağmurun şıpıltıları. Yani yağmurun bir şıpıltısı var. Bu ses rastgele bir ses mi? Hayır. Şimşekle gök yurultusu var. Bu rastgele bir şey mi? Hayır. Nereden biliyoruz? Boş bir gürültü olmadığına katı delil ise hali bir boşlukta o acayip icat etmek. Ve onlardan abi hayat hükmündeki damlaları sağmak. Yani gerek yağmurun incecik incecik yağması, başımız okşuyarak inmesi müthiş bir terbiye tahtında indiğini gösteriyor. Bulutlardan sağlıyor. Evet. Evet. Bu hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştaksi hayatları emzirmek. Evet. Yani bir annenin memelisinden yavrusuna vermiş olduğu süt ne kadar hayrette de değer ise, çünkü yavrunun bütün ihtiyaçları o süte bağlı. Ne tür ihtiyacı var? Hepsi ince ince kalem kalem hesaplanmış. Tam da gerektiği miktarda yavrusunun ihtiyacı nazarına alınarak, Yaşı, günü, kaç günlükse ona göre kıvamı da değişerek, muhtevası da değişerek iniyor. Ha, demek ki bu hakkında müthiş bir rahmet görünüyor. Bir buzağının emziği sütü de bu görünüyor. Fakat sütün madeni zahiren bir ineğin memesi gibi görünüyor. Fakat inek ne o yavrunun ihtiyacını anlayabilecek. Anlası ihtiyaçlarını kalem kalem imal edecek. Sonra da laik vakitte yavrusuna verebilecek. Akıldan, idrakten çok uzak. Demek ki o sütün arkasında müthiş bir rahmet kendini gösterir. Evet, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı ortada. ihtiyacının görüldüğü ortada. İhtiyacı zahiren görenin de acizliği, cahilliği ortada. O halde perde gerisinde o yavrunun bütün ihtiyaçlarını gören ve vakti münasipte ona gönderen sonsuz bir rahmet sahibinin hikmetli bir icadı var. Evet. Diğer taraftan yeryüzündeki bütün muhtaçların da süte ihtiyacından daha az olmayan bir ihtiya ihtiyaçla yağmura ihtiyacı var. Fakat o muhtaçların ihtiyaçlarını bazıları bilecek idrakte değiller. İdrak sahibi olanlar da sözünü buluta, yağmura, güneşe geçirecek Efsafta değiller. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarını bilen ve maktümesinde onlara gönderen rahmeti, hikmeti, sanatı arkasında görebilmemiz lazım. Dolayısıyla onların çıkardığı o sesleri de rastgele şeyler olarak görmemek lazım. Evet. Havaya fırlatılan bir iş ee, düğünlerde Patlayıcılar, insanların bir maksadını ifade ediyorlar. Biz mutluyuz, evleniyoruz veya işte şöyle bir şeyi kutluyoruz gibi. İşaret işleklerin evinden semaya atıyorlar ya da işte eskiden olduğu gibi çifek top atıyorlar. Bu gürültü patırtının bir anlamı var, rastgele değil. Evet, biz mutluyuz. Biz keyifliyiz anlamını ifade ediyor. Ya da bir büyük bir insan için yapılan bir törense ona olan hürmetlerini ifade ediyorlar. Aynı şekilde bir gök gürültüsü, bir şimşek de böyle bir anlamı ifade ediyor. Çünkü bunlara taalluk eden bir sürü hizmetler de var. Gök gürültüsünü bir hamd ve tesbih olarak ifade ediyor ayet-i kerime. Evet bu kadar muhteşem. Yer yüzü çapında muhteşem bir emzirme hadisesi yapılıyor, yapıldığı. Arkasındaki rahmeti gösteriyor. Buna şahitlik eden meleğin buna gök gürlemesi azametinde bir hamd ve tesbihle mukabele ettiği anlaşılıyor. Bu delil doğrudur. Biz zahiren bunları görüyoruz. Bu gördüklerimizden bu manayı çıkarıyoruz. Evet. O gürültü gayet manidar ve ki bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak. Gök içinde hadsiz ecramdan, hadsiz cirimlerden, cisimlerden yalnız kamera dikkat et. Onun hareketi bir kadir Hakim'in emriyle olduğu, ona mütallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. Evet. Dünyamızın peki uydusu kamer. Onun hareketleri sıradan hareketler değil. Ya i̇nsanlar semaya bir tane uydu yerleştiriyorlar. Küçücük minicik bir şey. Kamerle kıyaslanmaz. Sonunda başımıza düşüyor. Birçokları panik meydana getiriyor. Evet, Cenab-ı Hak büyükçe bir kütleyi dünyamıza bağlamış. Onun etrafında döndürüyor ve hikmetle döndürüyor. Evet, kamer'de dünyamıza ay çok önemli vazifeler görüyoruz. Yine e, kozmografya ve coğrafyanın e, şehadetiyle olaylar ele alınsa onların verdikleri bilgilerle dünyamızın bu dengeli hareketlerinde ayın müthiş yerinin olduğu gelgit fonksiyonu diğer taraftan bize gece lambalı yapışığı vesaire gibi Birçok hikmetleri gözümüzün önüne getirdiğimizde onun hareketi bir kadir hakemin Hakim'in emriyle oldu. Yani müthiş bir kudretle o oraya bağlanmış hikmetle bağlanmış önemli fonksiyonlar görmek için. Dolayısıyla bir hizmetkar olduğu ayın ona mütallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetleridir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte Ziya'dan tut. Ziya'dan tut. Işıktan tut. Tak kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Yani teker teker inceliyoruz. Müthiş fonksiyonlar verilmiş. Bunların bu fonksiyonları, bu işler, bu görevleri taslamam yerine getiriyorlar. Bunun hepsini teker teker teftiş ettiğimizde sonra külli olarak bunları bir çıkarımda bulunduğumuzda bizim için büyük bir pencere açar. Bir vacibin vücudun vahdetini yani bunların arkasında perde gerisinde olmazsa olmaz bir ilim, hikmet ve kudretin varlığını ve vahdetini, birliğini, her şeyin dizgini onun elinde oluşunu ve kemali kudretini ve azameti saltanatını gösterir. Evet demek ki sineklerden semavat kandillerine kadar her şey onun emir onun emriyle sevk ve itaat olunuyorlar. Onun saltanatının azametini zihinlere gösteriyor, ilan ediyorlar. İşte ey gafil, eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadağıyı susturabilirsen ve güneş ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen, Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Evet. Bütün kainat, bütün detaylarıyla aynı manayı haykırıyorlar adeta. Bunların hepsini susturmak mümkün değil. Elini kulağına Tıkamakla da bundan kurtulamaz insan. Dolayısıyla böyle bir lüks yok insanın. Öyle yapabilirsen Allah unut, yoksa aklını başına al. ''Sübhâne men tusebih lev semavat sebu vel men Evet. Semalar, yedi kat semalar ve arz ve onun içindekiler Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. O ne subhandır, yani ne kemal sıfatlara maliktir o ve hiçbir noksanı da yoktur. O subhandır de. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru dağunel hanna rabbil alimnel fatiha.